Önümüzdeki sularda şuradan buradan garip balıklar fırlıyor, arkamızda sürüyle gizemli deniz kargaları uçuşuyordu. Her sabah istiralyalara dizi dizi konan bu kuşlar tüm barışmalarımıza karşın uzun süre halatlara yapışıp kalıyorlardı. Sanki pekuot akıntıya kapılmış, içinde insan kalmamış, ölüme giden bir gemiymiş de bu yurtsuz kuşlara yuva olacakmış gibi. Deniz kabarıyor, kabarıyor, durmadan kabarıyordu. Uçsuz bucaksız sular bir yürekmiş de günahların acıları ve bunalımlarıyla doluyormuş gibi. Sana ümit burnu derler ya, eskisi gibi dert burnu deseler daha yerinde olur. Uzun süre bizi saran kalleş sessizliğin büyüsünde kaldıktan sonra kendimizi bu kıvranıp duran sularda bulduk. Balık ve kuş biçimine giren suçlu varlıklar, hiçbir limana varmak umudu olmadan bu sularda hep yüzmeye, ufuksuz kara havada hep kanat çırpmaya mahkumdurlar. Bu arada o ıssız püskürtü hep kar gibi dingin ve beyaz, havaya tüyler savuran bir çeşme gibi arada sırada görülüyor, sanki gel, gel diyordu bize. Doğan'ın bu kara günleri boyunca ahap, sıklam ve tehlikeli güvertede hemen her zaman kumanda başında, kasvetli bir somutkanlık içinde duruyor, yardımcı kaptanlarla eskisinden daha da az konuşuyordu. Böyle fırtınalı havalarda, güvertede ve direklerde her şeyi sağlama bağladıktan sonra, rüzgarın dinmesini bekleyen gemiciler de alın yazısına boyun eğiyorlardı. Ahap, fil dişi bacağı her zamanki deliğinde, bir eli sıkı sıkı çarmıkta, saatlerce ve saatlerce rüzgara doğru bakar dururdu. Arada bir kasırga gibi esen karlar kirpiklerini dondurup birbirine yapıştırırdı neredeyse. Geminin başında patlayan azgın dalgalardan kaçanlar, oradaki güvertenin küpeşteleri boyunca sıralanırlar, saldıran sulardan daha iyi korunabilmek için bir ucu trabzanlara bağlı bir çeşit ızbarço bağlarını bellerine dolarlar, bu gevşek kuşağın içinde sallanıp dururlardı. Kimse kimseyle pek konuşmaz ve sessiz gemi balmumundan yapılmış tayfasıyla dalgaların çılgın cehennem sevinci içinde uçup giderdi. Geceleri denizin çığlıklarına karşı gemideki insanların sessizliği vardı. Gemiciler ızbarço bağlarının içinde hep aynı sessizlik içinde sallanırlar, ahap hep aynı sessizlik içinde fırtınaya meydan okurdu. Bitkin gövdesi pes dediği zaman bile dinlenmek için yatmazdı yatağına. Starbuck hiç unutamıyordu. Bir gece barometreye bakmak için kaptanın kamerasına gittiği sırada ihtiyarı yere vidalı iskemlesinde gözleri kapalı kaskatı oturur bulmuştu. Çıkarmadığı ceketinden ve şapkasından fırtınanın yarı erimiş karları ağır ağır damlıyordu yere. Yanı başındaki masada suların yükselip parçalmasını ve akıntıları gösteren daha önceden sözünü ettiğimiz o haritalardan biri açılmış duruyordu. Sıkı sıkı tuttuğu fener sallanıyordu elinde. Korkunç ihtiyar diye düşündü Starbuck ürpererek. Kasırga ortasında uyurken bile tuttuğun yoldan ayırmıyorsun gözlerini. Ümitburnu'nun güneydoğusunda uzak Crozet adalarının açıklarında, kuzey balinası avcılarının dolaştığı bereketli sularda bir yelkenli çıktı önümüze. Goney, Albatros adlı bir gemiydi bu. Üstümüze doğru ağır ağır kayıp gelirken ben ta tepelerde direk başlarındaki karga yuvasında acemi bir balina avcısı için pek önemli bir olayı seyretmenin heyecanı içindeydim. Uzun süre önce limandan çıkmış bir balina gemisi görüyordum. Dalgaların çarpa çarpa boyasını döktüğü gemi kumsala vurmuş bir deniz ayısının iskeleti gibi beyazlamıştı. Bu hayaletin iki yanı kızılımtırak pas lekeleriyle yukarıdan aşağı çizik çizikti. Direkleriyle halatları, kırağa sarmış bir ağacın kalın dallarına dönmüştü. Yalnız kısa yelkenini açmıştı. Üç direğin başlarındaki gözcüler pek acayiptiler. Neredeyse dört yıldır sırtlarından çıkarmadıkları yırtık pırtık yamalı giysileriyle hayvan postlarına bürünmüşe benziyorlardı. Direklere, çivili demir halkalara tutunan bu gözcüler, dipsiz denizlerin üstünde sallanıp duruyordu. Gemiler yan yana geçerken biz yükseklerdeki nöbetçiler birbirimize öyle yaklaştık ki karşı geminin direklerine atlayabilirdik neredeyse. Bununla beraber bu perişan kılıklı balina avcıları bize dalgın dalgın bakmakla yetindiler. Bir tek söz söylemediler bizimkilere. O sırada bizim geminin kaptan güvertesinden bir ses yükseldi. ''Hey gemidekiler beyaz balinayı gördünüz mü?'' Ama yabancı kaptan beyaz küpeşteden eğilip tam boruyu ağzına götürecek bağıracakken boru denize düştü elinden. Rüzgâr da sert estiği için sesini bir türlü duyuramadı bize. Gemi uzaklaşıyordu bu arada. Pekuot'un gemicileri beyaz balina lafı edilir edilmez borunun böyle denize düşmesini bir uğursuzluk saydıklarını sessizce anlatmak istiyorlardı birbirlerine. Ahab bir an durakladı. Geminin Nantakıt'tan olduğunu ve yakında limana döneceğini anlayınca gemi borusunu yakalayıp esen rüzgardan da yararlanarak öbür gemiye doğru şunları bağırdı. Hey karşıdakiler burası Pequod, dünya seferine çıkıyoruz söyleyin onlara bundan sonra gelecek mektupları Pasifik okyanusuna göndersinler. Üç yıl sonra dönmezsem deyin ki mektupları o sırada. Dümen sularımız birbirine karıştı ve birkaç gündür iki yanımızda rahat rahat yüzüp gelen sürü sürü zararsız küçük balıklar birdenbire bizi bırakıp garip bir telaşla öteki geminin önüne ve ardına takıldılar. Eski seferlerinde böyle şeyleri çok görmüş olmalıydı Ahab ama dünyada ancak bir tek düşüncesi olanlar için en küçük şeyler bile derin anlamlar taşır. ''Benden uzaklaşıyorsunuz ha?'' diye mırıldandı sulara bakarak. Basit görünüyordu bu söz ama çılgın ihtiyarın o zamana dek hiç açığa vurmadığı umutsuz ve derin bir dert vardı bu sözü söyleyişinde. Sonra geminin hızını kesmek için dümeni rüzgardan yana kırmış olan dümenciye döndü. Eski aslan kükreyişiyle şu komutayı verdi. Çevir dümeni, dünya seferine çıkıyoruz. Dünya seferi. İnsanın göğsünü kabartıyordu bu. Ama sonunda nereye götürecekti bizi bu yolculuk? Dünyayı çepeçevre dolaştıktan sonra tam yola çıktığımız yere döneceğimizi biliyorduk yalnız. Kim bilir ne tehlikelerden sonra arkamızda güvende bıraktığımız şimdi artık hep önümüzde olacak yere dönecektik. Bu dünya uçsuz bucaksız bir ova olsa biz de hep doğuya doğru gitsek yeni yeni topraklara varacağımızı Kıyıklat adalarından ya da Hazreti Süleyman'ın adalarından daha garip daha büyülü güzelliklere rastlayacağımızı umabilirdik. Ama hayal ettiğimiz otağa uzaklardaki gizlerin ardına düşmekten ne hayır gelebilir? Her insanın yüreğinin önünde er geç beliren, o şeytanımsı hayaleti yakalamak için çektiğimiz işkenceden ne beklenir? Böyle şeylerin peşinde dünyayı dolaşmakla ya ıssız çıkmazlara sokuyoruz kendimizi ya da yarı yolda batıp gidiyoruz. Ahab'ın sözünü ettiğimiz balina gemisine gitmemesinin ilk akla gelen nedeni şuydu. Rüzgar ve deniz fırtınaya çevirecek gibiydi ama öyle olmasa yine de gitmeyecekti belki çünkü sonradan buna benzer durumlarda Ahab gemiye sesleniyor sorduğuna hayır denilince çekip gidiyordu. Anlaşılan hırsla aradığı bilgiyi vermeyecek bir yabancı kaptanla beş dakika bile ahbaplık etmek istemiyordu. Ama bunları daha iyi anlamamız için yabancı denizlerde ve hele ortak av bölgelerinde karşılaşılan balina gemilerinin özel gelenekleri üstüne birkaç söz söylememiz gerekiyor. New York eyaletinde Pine Barrens'te ya da İngiltere'de aynı derecede ıssız olan Salisbury Ovası'nda iki yabancı karşılaşırsa böyle çorak yabanıl yerlerde birbirlerini görürlerse canları pahasına da olsa durup selamlaşmaları, birbirlerinden haber sormaları şarttır. Belki bir süre yan yana oturup dinlenirler de. Denizin uçsuz bucaksız Pine Barrenslerinde ve Salisbury ovalarında karşılaşılan, dünyanın öbür ucunda ıssız Fanning Adası ya da uzak Kings Miles açıklarında birbirini gören iki balina gemisinin sadece selamlaşmakla kalmayıp birbirine yaklaşması, dostça konuşması çok daha doğaldır. Hele bu gemiler aynı limandansa birbirine verecek ve kendilerini yakından ilgilendiren birçok memleket haberi varsa. Sefere yeni çıkan gemide uzun süre yurttan uzak kalmış gemi için mektuplar olabilir. Hiç olmazsa ona okuya okuya yıprattığı eski gazeteler yerine bir iki yıllık daha yenileri verilebilir. Buna karşılık sefere çıkan gemi belki kendisine de av bölgesi olacak bir yer üstüne son bilgileri alabilir. Bu da ayrıca önemlidir o gemidekiler için. Aynı ağ bölgesinde olup yurttan aynı yıl boyunca ayrı kalmış balina gemileri içinde durum böyledir. Çünkü bunlardan biri şimdi pek uzakta olan bir üçüncü gemiden mektuplar almış olabilir. Bu mektuplar arasında şimdi rastladığı gemiye yollanmış olanlar vardır belki de. Üstelik bu iki geminin kaptanlarıyla tayfası balina avı üstüne birbirine haberler verip tatlı tatlı konuşabilirler. Zaten denizciler arasında yalnız karşılıklı sevgi değil, aynı işi yapmanın, aynı yoksulluğa ve tehlikelere katlanmanın verdiği özel yakınlıklar vardır. Ülkeleri ayrı olsa da pek değişmez bu. Hele Amerikalılarla İngilizler gibi her iki tarafta aynı dili konuşursa, Ama İngiliz balina gemileri pek az sayıda olduğu için bu türlü karşılaşmalar seyrektir. Karşılaştıkları zamanda bir çeşit çekingenlik vardır arada çünkü İngiliz dediğin bir hayli içine kapalıdır. Amerikalıları ise bu huyu kendilerinden başkalarında görmekten hoşlanmazlar. Üstelik İngiliz balinacıları Amerikan balinacılarına karşı kendileri başkente oturuyorlarmış gibi bir çeşit üstünlük takınırlar. O tuhaf, Taşralı haliyle uzun boylu, sıska Nantucket'lıyı, deniz köylüsü gibi bir şey sayarlar. İngiliz balinacıların bu sözde üstünlüğünün ne olduğu pek bilinmez. Çünkü İngilizlerin 10 yılda öldüremediği balinayı Amerikalılar bir tek günde öldürürler. Ama İngiliz balina avcılarının zararsız bir kusurudur bu. Nantucket'lılar kendilerinin de ufak tefek kusurları olduğunu bildikleri için pek aldırmazlar buna. Görüyorsunuz ki denizlerde gezinen gemiler arasında en çok balina gemilerinin ahbap olmaları beklenir. Onlar da ticaret gemileri ise Atlantik okyanusunun ortasında birbirine selam bile vermezler. Birbirlerini görmezlikten gelirler. Uçsuz bucaksız enginlerin ortasında olsa olsa birbirlerinin donanımına dudak bükerler. Savaş gemilerine gelince denizde karşılaşacak olsalar birbirlerine öyle gülünç kırıtmalar, eğilip kalkmalar, bayrak indirip kaldırmalarla selam verirler ki bu soytarılıkların altında hiçbir iyi niyet olmadığı hemen anlaşılır. Zenci köleleri taşıyan gemilerse birbirlerini gördüler mi tek düşündükleri bir an önce uzaklaşmak olur. Korsanlara gelince çapraz kemikli bayraklarla süslü gemilerinin dümen suları çaprazlayınca ilk soruları şu olur. Kaç kelle vurdunuz? Tıpkı balinacının kaç varil diye sordukları gibi. Korsanlar bu soruların karşılığını aldılar mı hemen ayrılırlar. Çünkü her iki de birbirlerinin kötülüklerini yakından görmek istemeyen heriflerle doludur. Şimdi bir de balina gemisi düşünün. O dürüst, o gösterişsiz, o konuksever, o dost, o babacan gemiyi. Hava ayrıca kötü değilken başka bir balina gemisine rastlayınca ne yapıyor o? Öyle bir şey yapar ki öteki denizciler bunun adını bile duymamışlardır. Gam yapar. Bunu başka gemiler duymuş olsa bile bir alay konusu olur onlar için. Fışkırıklar, yağ kaynatanlar gibi laf ederler sadece.